Daha iyi anlayabilmeniz için şöyle söyleyebiliriz: Yabani ağaçlar biter. Meyve ağaçları da olsa, onların yaprakları da, efendim, ağaçların durumları da farklıdır. Normal bahçede veya e, emek sarf edilerek yetiştirilen ağaçların yanında, yabani ağaçlar. Mesela yabani bir armut ağacıyla emek verilerek bahçede yetiştirilen bir armut ağacının, bir elma ağacının meyvesi farklıdır, değil mi? yabani olanın meyvesi yenmez. Aşılanması lazım, bakılması lazım, kalan. Bunun gibi diyebiliriz. Mutlaka insan bir vasıtaya ihtiyaç duymadan bir takım bilgiler elde edebilir ama bu elde ettiği bilgilerin doğru hedefine ulaştırıp noktasında mutlaka sıkıntıları vardır. Çok affedersiniz, bir kelp, köpeğin bile eğitimle ihtiyacı olduğunu ve eğitlen bir en vahşi hayvanın bile ne kadar munis bir hale dönüştüğünü biz daha iyi görüyoruz. Etet çok haris olan, gördüğü zaman kendini tutamayan hayvan köpek, kemiğe ete karşı haris, eğitildiği zaman bir av hayvanı haline dönüşebiliyor. Normal bir köpeğin getirdiği et yenmezken av köpeğinin getirdiği eti yemek helaldir. Buna fıkıhta cevap veriyor. Neden? Av köpeği dişlerini avlanan hayvana tam geçirmez. Sarıyasını akıtmaz. Nasıl tutacağını bilir ve sahibini o şekilde getirir. Eğitilmiş av köpeğiyle normal köpeğin arasında fark vardır. Demek ki en haris olan, ete en düşkün olan bir hayvan bile eğitilip o hale getirilebiliyor. Bunun gibi Mürşit de irşat makamında insanlar için en büyük eğitici, en büyük yol gösterici ve nefsin elinde Sıfatları bakımından hayvanları dahi geride bırakacak, bir noktaya gelebilecek olan insanın hırsıyla, hasediyle, keniyle, şehvetiyle, insan veren sıfatlarını bir düşünün. Belhüm atar, <gülüyor> hayvanlardan aşağı, esveri safirin, aşağılardan da aşağı diye, ayetlerin tasvir ettiği insan, mürşidlerinde eğitilerek, ahseni i takvin, mahluk, yani en güzel surette, bütün mahlukatın en şereflisi haline dönüştürmek mümkün. Eğitiler. İşte mürşitlerin vazifesi ve görevi bu. Bu bakımdan mürşitleri bir merdiven gibi görebiliriz ki öyle tab tabir ediyorlar. Bir merdivendir mürşit. Halkın hakka ulaşması için bir merdiven. Biraz önce bir mum gibidir dedik. O tabir de güzel. Mum gibi aydınlatır, ısıtır o derece ki kendi de erimesi pahasına. Belki erimesini de Hakta fena bulması kabul edebiliriz. Kendisi hakta fena bulurken çıkarttığı aydınlık da etrafındakinde yol gösterici olur.